de namız Herkese merhaba. Çıplak ayaklarla dans programımıza hoş geldiniz. Ben Mihran. Biz de neredeyse bütün açık radyo programcıları gibi bu kaydı evimizden gerçekleştiriyoruz. Bu kaydı çıplak ayakların İznik'teki arazisinden hatta bırakıyorum. Duygu hala Avustralya'da orada kaldı diyebiliriz. Ona da buradan çok çok selam ediyorum. Bu karantina günlerinde kendisiyle WhatsApp üzerinden konuşurken programımızda da değişikliğe gitmeye Karar verdik gündemden dolayı ve dansçıların karantina süreçlerine odaklanmaya karar verdik. Ee, bu süreç daha ne kadar sürecek bilmiyoruz ama biraz önceliği yurt dışındaki dansçı dostlarımıza verip hem onların e, hem bu etraftaki aşırı bilgi keyliliğini de düşünerek şehir, yaşadıkları şehirlerin, e, mahallelerinin içinden haber alabilmek, oradaki durumları, duran projelerini, gösterilerini. Ee, ileriye dönük umutlarını bu gibi sorularını sorular sorduk ve e, Whatsapp'tan da cevaplamalarını istedik. Ee, bugün programımızın da süresi sebebiyle sadece 3 kayda yer verebiliyoruz. Şu anda Kanada'da bulunan ve BGST dansçılarından Ömer Ongun, Almanya Hamburg'dan sevgili Gökçe Oğultekin ve yine Almanya Berlin'den sevgili dostumuz Candaş Başı dinleyeceğiz. Şimdi Kanada'ya Ömer'e bağlanıyoruz. Mihran, Duygu ve tüm dinleyenler merhabalar. Ee, çok teşekkürler öncelikle sizden böyle bir e, ses kaydı üzerinden bir katkıda bulunma daveti aldığım için oldukça memnun oldum. Ee, ismim Ömer, Ömer Ongun. Ee, şu anda size Kanada'dan sesleniyorum. Kanada'da Ottawa şehrindeyim. Ee, Ottawa böyle Kanada'nın başkenti ve bir milyonluk falan bir şehir. Ee, tabii bu... Hikaye ilk başladığında e, Çin'de zaten Kanada'da genel bir gerginlik başlamıştı. Bir huzursuzluk başlamıştı. Çünkü 2012'de da ilk defa Çin'den sonra Toronto'yu, Kanada'yı çok etkilemişti. Dolayısıyla bir duyarlılık e, hali vardı. E, ama bu rüzgar tabi bu dalga çok daha sert geldi. E, iki hafta önce. E, bütün ülke tamamen durdu tahmin ettiğiniz gibi. E, fakat Böyle bir İtalya'daki e, ya da Çin'deki gibi tamamen bir karantina hali olmadı. Dolayısıyla insanlar dışarı çıkıyorlar, e, sokakta geziyorlar hatta e, benim bulunduğum Yer e, merkezinde, şehrin merkezinde daha böyle tek katlı evlerin, geniş bahçelerin olduğu bir çevrede ve dışarıda çok fazla zaman geçiriyordu insanlar normalde de. Şu anda doğu çok devam ediyor. E, herkes dışarıya gidiyor. Hava güzel olduğu anda dışarı çıkıyorlar. Köpek gezdirme, koşma, egzersiz yapma gibi bir durum var. Fakat o mesafeye çok dikkat ediliyor. onun Ona çok dikkat edildiğini görüyoruz. E, yaşadığımız yerde onun dışında e, marketlere erişim imkanımız var ee, ama örneğin bu hafta çok daha sıkılaştı. Ee, i̇ki ya da üç kişi giremiyorsunuz içeri. Sadece tek kişi girilebiliyor. Ee, bir soru soruyor size bir güvenlik görevlisi. Ee, o soruda daha çok işte en son son ay içerisinde Kanada dışına çıktın mı? İşte ateşin var mı? Nasıl hissediyorsun gibi? Tabu bu biraz enteresan çünkü çok ciddi de bir güven hali var. Ee, bu güven hali iyi mi kötü mü? Biraz zaman gösterecek ee, ama öyle bu halkın e, özgürlüklerini kısıtlamayalım. Çok fazla o karantina haline e, sokmayalım ülkeyi e, ama bir yandan da bir güven ortamıyla bunu dengelemeye çalışalım. İşte insanlar buna uyusun gibi bir algı ve beklenti var diye tahmin ediyorum. E, her gün 11'de e, başbakan işte Justin Trudeau konuşma yapıyor. Ve işte güncel durumla ilgili bilgiler veriyor. Şu anda o hani eğriyi aşağıya doğru indirelim dedikleri bir eğriyi düzeltelim dedi diye bir yaklaşım vardı. O eğri birazcık inmeye başladı Kanada'da. Bu tabi olumlu bir haber ama onun dışında aslında hala şey çok devam ediyor. E, sayılar artmaya devam ediyor. E, dans tarafına gelirsek. E, bu, tabika, e, bu halden önce, bu durumdan önce biz bir sahne çalışması hazırlıyorduk. Ben Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu Kardeş Türküler'de e, düzenli katıldığım, hazırladığımız sahnelerin bir kısmını biraz daha düzenleyerek bu tarafa biraz taşımaya çalışıyordum. Burada e, halk danslarına dönük çok yoğun bir ilgi var. Kanada'da, Kuzey Amerika'nın bu, bu tarafında özellikle çok daha fazla bir ilgi var. Ottawa'da e, uzun yıllardır devam eden bir halk dansları topluluğu vardı. Onlarla birlikte bir çalışma hazırlıyorduk ve bu çalışma kapsamında da Montreal'de bir festivalde sahneye çıkacaktık ee, geçen hafta sonu. Tabii bunların hepsi iptal oldu. Ee, biz bu iptal ile birlikte aslında e, bir yandan da insanlar... Hani online'da neler yapabiliriz? Özellikle böyle hani görüntüleri birleştirdiğimiz, sahneleri birleştirdiğimiz, hepimiz kendi bulunduğumuz mekandan dans ettiğimiz, kayıtları birbirimize attığımız, bunların birleştiği böyle ürünler çıkarabilir miyiz diye hemen konuşmaya ve yazışmaya başladılar. Burada tabii çok ciddi bir yandan da bir bombardıman var. Yani sosyal medyada herkes bir şey paylaşıyor. Herkes online atölyeler, sunumlar. Dolayısıyla hani o biraz böyle fırtına gibi esen o dalgaya... Neresinde duracağız? O, onu, o çok netleşmiş durumda değil şu anda. Ee, örneğin işte şu, bizim daha çok kendi aramızda döndürdüğümüz böyle videolar var evimizden çektiğimiz. Şu anda onları birleştirip sunmayla ilgili böyle bir e, şey olacak herhalde bu hafta. Ee, bir yandan tabii sadece bizim değil ama bütün dans ve sanat faaliyetleri tamamen durdu. Yani hiçbir şekilde herhangi bir gösteri, prova zaten Topluluğun bir araya gelebileceği hiçbir şey yok. Ee, bunun dışında tabii sanatçılar açısından yani dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da durdu ama e, hükümetin yeni açıkladığı bir paketle birlikte aslında sanatçılar, bağımsız çalışan herkes aslında ya da bir toplumun parçası da olabilirsiniz ama e, bütün sanatçılara 4 ay boyunca düzenli olarak maaş ödenecek bir sistem getirildi. E, bu tabi çok rahatlatıcı yani sanatçılar açısından da aslında o kaynakların devam ediyor olması. E, onun dışında e, elektrik, su, doğalgaz gibi faturaların e, indirime gidilmesiyle ilgili şeyler başladı. E, mortgage kredilerinin öden, daha geç ödenmesiyle ilgili e, adımlar atıldı. Bunlar tabi çok daha olumlu ve maddi anlamda rahatlatıcı. E, bir yandan bizim Türkiye'de yani ben buraya taşındıktan sonra Türkiye'de Boğaziçi Gösteri Sanatları topluluğundaki dansçı arkadaşlarımız da özellikle BGST eğitim bünyesindeki arkadaşlarımızla yakın temastaydım, düzenli görüşüyorduk. Bu tabii hepimize aynı koşula getirdiği için şimdi örneğin online Pilates dersleri ya da online dans atölyeleri yapıyoruz kendi içimizde. Onlara katılıyoruz, kurs Kurslara katılan, eğitimlere katılan insanlar online taraftan haftada biri buluşuyorlar, çalışmalar yapılıyor. Neredeyse her gün konuşur durumdayız ve bunu neler yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, nasıl hala o sanatsal tarafı bir yandan bedenlerin aktif olmasını nasıl sürdürebiliriz gibi bir kaygımız ve derdimiz devam ediyor. En son Kardeş Türküler Yanıyorum şarkısını bir böyle video ile paylaşımda bulundular bugün içerisinde bugün cumartesi bu kaydı atıyorum cumartesi günü bu paylaşımda bulundular bunun yanında biz de acaba dans tarafında bir şey yapabilir miyiz nasıl yapabiliriz diye onun üzerine Beyin Fırtınası başlattık kendi içimizde gene özellikle Türkiye'den e, böyle bir e, dans ekibi benim katılacağım bir şekilde bir çalışma yapabilir miyiz gibi bir fikrimiz de var. Buradaki durumlar böyle. E, ne zaman toparlanır? Sen de dediğin gibi hiçbirimiz bilmiyoruz Mihrancığım Ve e, ve bu tabii e, zaman geçtikçe kaygı ve huzursuzluk daha çok artacak. E, ama bir yandan da şu süreç bana şunu da getiriyor. Örneğin işte e, NDT'nin, Alvin Alley'in ya da farklı dans e, performans alanında insanların bir sürü böyle e, içeriklerini açtıkları, paylaştıkları bir al alan da oluşmaya başladı. Ve e, onları böyle bir sakinleşip izlemek, odaklanmak, bağlantıya geçmek e, açısından da yeni fırsatlar ve imkanlar da sunmaya başladı bu bu durum belki bize. E, bundan sonrası için e, bizim net bir fikrimiz yok. Nereye doğru gideceğiyle ilgili de bir durum yok. Bu tabii kaygı verici. Bu e, Diliyorum ki e, bedenlerimiz aktif olmaya devam etsin. E, Hayal kurmaya devam edebilelim. E, başka alanlarda, başka mecralarda sosyalleşmeye, üretmeye devam edebilelim. Buradan herkese çok selam, e, sağlık ve güvenlik diliyorum. E, güzel günler diliyorum. Çok teşekkürler. BGST dansçılarından Ömer Ongun'un e, kanadadaki sürecini dinledik. E, şimdi de Hamburg'a bağlanalım ve Gökçe'yi dinleyelim. Merhaba Duygu, merhaba Mihran. Size Almanya'nın kuzeyinden, Hamburg şehrinden çok sevgi ve selam öncelikle. Allah oldukça olan dışı, norm dışı bir durum yaşıyoruz dünyaca. Çok üzücü, çok kötü bir olay üzerinden ee, belki daha hiç, daha önce hiç olmadığı kadar birbirine yakın gerçekliklerden seslenebiliyoruz birbirimize. Ben de. Size Hamburg'un Aymusbüttel mahallesinden sesleniyorum şu an. Aymusbüttel nasıl bir yer? Valla biraz can andırıyor belki. Böyle küçük tatlı dükkanları, restoranları, kafeleri bol. Tabii hepsi kapalı şu an. Hamburg'u çok da bildiğimi söyleyemeyeceğim. Çünkü birkaç aydır burada yaşıyoruz aslında. Levent'in Güzel Sanatlar Akademisi'nde master'ı vesile oldu. Ben de Aralık ayından beri burada bir projeye başladım. Kendi projem, orografçı Louisa Sarayva diye arkadaşımla birlikte. Bir deneysel opera projesi Camp Nangle Tiyatrosu'nun bünyesinde. Camp Nangle oldukça büyük bir tiyatro. Sekiz tane sahnesi var. Seyircisi de çok bol. Tabii şu an tam bir hayalet tiyatro oldu. E, kapanması bayağı uzun zaman aldı aslında. Yani Hamburg'da ilk vaka Şubat sonuydu. 27 Şubat zannedersem bir çocuk doktoru İtalya'ya tatile geliyor. Döndükten bir iki gün sonra hasta olduğunu fark ediyor. Karantinaya alınıyor. E, tabii çalıştığı hastane hani bizim yaşadığımız yer çok yakındı. Yani çocuk doktora bizim de bir çocuğumuz var iki yaşında. Ve o zaman da çok vakıf değildik. Yani koronanın hangi yaş grubuna nasıl etkilediğine dair çok bir fikrimiz yoktu. Onun için çok panik olduk. E, paniği de tabii insan paylaşıyor ister istemez. O sırada da toplumda aslında e, çok farklı duyuşların, farklı algıların konuyla ilgili olduğunu keşfettiğimiz bir zamandı. Yani işte ya öyle bir şey yok ya bu ilaç endüstrisinin saçmalamaları diyen komplo teoricilerinden işte e, olayı çok ciddiye alıp e, daha en baştan kendi gönüllü karantinaya alan... Arkadaşlarımıza kadar hani yok ciddi bir e, yer olduğunu fark ettik. İlk başta vakalar çok kontrollü gidiyor gibiydi, hani dışarıdan geldiklerini duyuyorduk, ulaşma yok gibiydi. E, bir süre sonra tabii işler zamanından çıktı, sayılar çok artmaya başladı. E, bu bu şekilde de tabii algılarda çok daha homojenize oldu. Yani herkes biraz daha durumun gerçek boyutunun farkına varmaya başladı. Evet, tiyatroda 13 Mart'ta bizim premierimiz, 26 Mart'taki premierimizi iptal etme kararı aldı. Onu bildirdiler. Yani biz şaşırmadık zaten. Yani kendi adıma çok rahatladım da açıkçası. Ee, çok abes geliyordu zaten prova yapmak bile yani. Ee, ki premier öyle bir durumda mümkün gözükmemeye başlamıştı zaten. Ancak bizi şaşırtan şey tiyatronun e, provalara... Devam etmemizi istemesi oldu hatta provaları bırakın sahne kurulumuna girecektik birkaç gün sonra. Yani yaklaşık 100 tane par isim verdiğimiz ışık falan asılacaktı ve hani e, bunu yapmamız istendi. Biz de böyle ama ne, neden ki hani premier olmayacak zaten yani dünyada olaylar kopuyor neden prova yapıyoruz? Hani gerçekten anlamadık. Sonra çok detaya girmeyeceğim çünkü çok gitgelli bir süreç oldu yani. Anlım kadar tiyatro için de bazı kararlar almak çok zordu. Her şey çok fazla değişiyordu o dönemde. Ee, sadece şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Yani senatoya tiyatronun bir toplantısı oldu. Ondan sonra biz kesinlikle emindik evde kalın denileceğine ama tam tersi bir karar çıktı. Ee, yani provaya gelebilirsiniz lütfen gelin dendi. Biz de toplantı talep ettik çünkü istemiyorduk. Prova'ya gitmek böyle bir durumda. Ve o toplantıda karşı argüman olarak ekonomiden bahsedildi bize sürekli. Ekonominin devam etmesi gerektiğinden. E, kültür ve sanatın da ekonominin parçası olmasının ne kadar güzel bir şey olduğundan vesaire. Ağır bir toplantıydı kısacası. E, neyse yani bu toplantının ertesi gününde zaten son bir talimat verildi ve hani eve gönderildik. O zamandan beri de evdeyiz. Levent bazen önemli simalardan başçasına bazı alıntılar uydurabiliyor. Eğer onlardan biri değilse, <gülüyor> Max'dan bir alıntı aktardı. Dün, kapitalizm duvara toslayacağı zaman bile frene basamaz diyor. Yani Bence şu an yaşadığımız durum çok iyi anlatan bir laf bu. Ben açıkçası yaptığımız projeyle ilgili de hayatın başka sorularıyla ilgili de eskiden düşündüğüm gibi düşünemiyorum. Şu an premier ertelenmiş durumda, kim deniyor? Ee, ama çok daha uzun sürebilir, sürecek belki. Bildiğim tek bir şey var, o da bir şeylerin artık eskisi gibi olmadığı olamayacağı. Dans üzerinde de öyle, yani dolu oturmuş kavramı yeniden düşünmek gerekiyor. Dokunmak en başta yani dansın en temel elementlerinden biri. Ee, yani şu an dokunmaya olan ilişkimiz tamamen değişti, hiçbir şeye dokunmamız gerektiğini terk eden bir. Dönemden geçiyoruz ve kendi bedenimize başka bedenlerle ilişkimizi nasıl değiştirecek bu bilmiyoruz. Köklü bir değişim bu. Yani küresel bir inziva yaşıyoruz. Çok acayip bir durum. Gündelik hayat durduğu, yaşadığımız çağın en büyük hastalığı olan bence e, hızın dışına çıkma sa şansına sahibiz şu an. Yani En azından çoğumuz için böyle bu. Daha çok bedenimizi, kalbimizi dinleme şansına sahibiz. E, bu yavaşlamış, hani daha içe dönük, Ailemizde dünyaya da daha faydalıyız sanki yani daha çok daha az uçağa biniyoruz, çok daha az araba kullanıyoruz. Almanya'nın 2020 küresel iklim hedeflerine Corona sayesinde e, ulaşabileceğini okudum. E, bilmiyorum bütün bu yıkım büyük üzüntünün içinde olumlu olanı bulmak, güçlendirmek önemli gibi geliyor bana. Tabii e, şunu da farkında olarak söylüyorum yani çok tuzu kuru bir yerden konuşuyorum Almanya. E, hani bu, hemen böyle bir... Acil paket önerisiyle geldi. Bütün sanatçılar için hepimiz işsiz kaldık çünkü e, bu krizden etkilenen çok insan var e, ve hani krizden kötü etkilenen, zarar uğrayan herkes için böyle bir acil e, yardım paketi konuşuluyor. Ne olacağı, belli değil ne kadar olacağı, kimin ne alacağı vesaire ama hani bunu tartışılıyor da böyle bir olması bile çok rahatlatıcı bir şey ve hani her türlü maneviyat bir maddiyatın üzerine kuruluyor sonuçta. Yani köklü bir değişim derken benim de içimde dipten öyle bir özlem var, öyle bir temenni var zannedersem. Yani dünyadaki bolluğun çok daha eşitçe paylaşıldığı bir evreye geçebilmemiz insanlık olarak. Ve birlik bilincinin, dayanışma bilincinin daha güçlendirecek, bize bunu öğretecek gibi geliyor Korana. Çünkü bu hani işte uzaklarda Asya'nın bir ülkesinde olan bir hastalık olmaktan çıkıp hani hepimizin hayatını birebir belirleyen, etkileyen bir e, hale büründü. ve Birbirimize empati kurmak için iyi bir şans. E, yani belki bize hani dünyanın herhangi bir yerinde bir insan, bir ağaç, bir kuş acı çektiğinde, mutsuz olduğunda bizim de tam anlamıyla mutlu olamayacağımızı öğretecek belki. Yani ben bunu temenni ediyorum. Bunu hissedip idrak etmemize yardımcı olacak. Evet. Hani çok daha işte doğa odaklı ve doğanın parçası olarak insan odaklı bir evreye geçeceğiz belki. Bilmiyorum bütün bu olan bütün içerisinde olumluya odaklanmak hani en başta bağışıklık sistemimiz için önemli. Onun için çok güzel kalın diyorum. Size sevgiyle kucaklıyorum uzaktan. Ee, sağlıklı ve sevgiyle. Gökçe Oğultekin'i dinledik Hamburg'dan. Bize bu ses kaydını bırakmıştı. Ee, çok teşekkürler Gökçe şimdi de Berlin'de bulunan dansçı arkadaşımız Candaş'ı dinleyelim merhaba e, ben Candaş Baş e, şu anda Berlin'deyim iki buçuk sene oldu sanırım e, Berlin'de e, freelancer sanatçı vizesiyle evet. üretiyorum yaşıyorum e, burada durumlar nasıl derseniz burada durumlar e, çok karışık çok e, karışık Hasta oranı e, Almanya'da e, çok e, yüksek. E, şu anda e, bildiğim kadarıyla e, tam e, rakamlardan emin olamasam da 58.200 küsur hasta var. E, 455 e, ölü var. E, burada e, iyileşme oranı çok yüksek. Ama hastalık deli gibi yayılıyor. Özellikle Berlin gibi bir şehirde bu hastalığın yayılması çok kolay. Daha bir hafta önceye kadar parklarda herkes yan yana kafelerde, restoranlarda oturmaya devam ediyordu. Almanlar kişisel özgürlüklere saygılarından sadece kısıtlama getirdiler. Bir kısıtlama dönemi içindeyiz. Ee, ama ben Kreuzberg mahallesinde oturuyorum. Bu mahalle biraz e, multikültü e, diyebileceğimiz e, farklı e, etnik kökenlerin e, beraber yaşadığı bir mahalle e, ve çok e, revaçta bir mahalle, çok e, kalabalık bir mahalle e, ve burada hala herkes e, dışarılarda yaşamaya devam ediyor maalesef. ...biraz endişe verici durumlar. Ben de parka çıkıyorum... ...spor yapmaya, koşmaya ve... ...ağaçlarla, çalılarla dans etmeye çıkıyorum. Çünkü fark ettim ki... ...biraz daha evde durmaya devam edersem... ...agrofobiye geliştirmeye başlayabilirim. Garip bir şekilde... ...hele ki biz dansçılar için... ...en önemli olan duyumuz dokunma duyumuzu yitirdik bununla ilgili tabi çok e, acayip derin e, şeyler yaşıyorum e, onun dışında burada e, iş durumundan bahsedeyim e, benim mesela dün e, bir gösterim olması gerekiyordu folks ee, yeni 4 ay provasını yaptığımız e, bir işin e, gösterileri başlamıştı e, şu anda ve onlar devam edecekti Fox de. Onun dışında da e, önümde e, şu an çalışıyor olmak durumunda olduğum bir proje ve bundan sonra de e, Nisan ortası gibi başlayacak bir başka e, proje vardı. Konstanz e, Makras Dorki Parkla çalışıyorum iki proje için. Son proje içinde Belki Labalese'den tanınan Lizzy Estrayas'la çalışacaktım Ama maalesef her şey iptal oldu şu anda Tam iptal değil ama ertelendi diyelim Umudumuzu kaybetmemeye çalışıyoruz Lakin biz geçen hafta Bir bir haftalık bir online prova süreci yaptık Herkesin şu anda kullandığı Zoom aplikasyonuyla benim için bir yandan çok iç rahatlatıcı, bir yandan da çok ilginç bir prova süreciydi. Bir kere stüdyoda işte çok uzun zamandır beraber çalıştığın, beraber hissettiğin, duymadığın insanlarla beraber yan yanasın aslında ama ekran ekran kadar yakınsın. Ee, ve işte bir düet üretmeye çalışıyorsun iki ekranda iki insan birbirine bakarak e, bu izolasyon e, dokunmak dokunamamak e, çok garip duygular taşıdı e, ama çok verimli bir süreçti çünkü hem e, brainstorming yapabildik e, işe dair e, işte okuyacak e, materyaller e, seyredecek filmler üzerine konuştuk e, değişik fikirler geldi Hatta Arte e, kanalı e, bununla bu süreçle ilgili bir e, röportaj yaptı. E, röportajın sonunda da e, geçim sıkıntılarına geldi e, hikaye. E, biz e, Almanya'da bayağı şanslıyız. E, çünkü Alman hükümeti e, özellikle freelancer e, e, ve işinden olan e, e, ve sanatçılara çok büyük bir fon çıkardı. Normal şartlarda böyle fonlara başvurmak için sadece Avrupa vatandaşı olman gerekiyor ya da Alman vatandaşı olman gerekiyor. Çünkü göçmenler devletten herhangi bir yardım alırlarsa bir dahaki vize ve çalışma izni uzatma sürelerinde onlara izin çıkarmıyorlar. Devletin polisi kullanıldı diye. Fakat bu durum bu durum bir özel bir durum olduğu için devlet bütün göçmenlere de bu fonu açtı. Dün başvurumu yaptım ee, sırada benim arkamda yüz binlerce kişi var ee, benim önümde de e, 50 bin kişi vardı e, tam olarak ne olacak e, fon çıkacak mı bilmiyorum ama çıkmazsa e, nasıl yaşayacağımız bayağı sorun olacak çünkü e, yani en yakın e, olay e, sezon e, sezonda açılacak eylül gibi sezon açılacak inşallah diye bekleniyor ama bu şekilde yayılırsa e, çok e, ters olabilir. Çünkü e, yani gördüğüm e, deneyimime dayanan e, işte biri karantinaya girmesi gerekiyor. Biri onunla beraber sözüm ona karantinaya giriyor ama ikinci kişi işine gitmeye devam ediyor. Veya insanlarla buluşmaya devam ediyor ve bu virüste yayılmaya devam ediyor. E, onun dışında kişisel yolculuğuma gelirsek ee, yani sakın kimse yanlış anlaşılmasın ama ben çok şükür duyduğum minnet duyduğum bir döneme girdim hayatımda ee, çünkü çok aşırı yoğun ve yıpratıcı bir e, prova sürecinden geliyordum 4 ay boyunca günde 8 saat bazen haftada 6 gün çalıştığımız bir süreç ve kreatif e, performansçı olarak çalıştığımız e, bir süreç. E, metinlerimiz, şarkılarımız e, ve fiziksel performansımızla var olduğumuz. E, ve beni e, açıkçası e, tüketmişti bayağı. E, şu anda e, çok uzun zamandır hatta bence Almanya'ya yerleştiğimden beri ilk defa kendimi ayıracak bir zamanım var. E, bedenim çok kötü durumdaydı, her tarafım sakattı. E, sakatlıklarımı tamir ettmeye etmeye çalışıyorum. E, i̇şte e, onun dışında bir takım içsel çalışmalar yapıyorum. E, diğer diğer sakatlıklarımı tamir ettirmek etmeye çalışmak için. E, onun dışında e, işte dediğim gibi, egzersiz, yoga, chi e, e, kung, e, tai chi. Ee, arada parkta koşma ve dans etme gibi e, bir takım şeyler yapıyorum ee, bunun dışında e, eski öğrencilerimle beraber e, online doğaçlama çalışmaya başladık o da çok heyecanlı bir gelişme oldu yıllardır buluşamıyorduk ama biri işte Amerika'da biri İsviçre'de e, diğeri İstanbul'da öbürü Bodrum'da ben Berlin'de e, online buluşup doğaçlama yapabiliyoruz çok da keyifli oluyor ee, dediğim gibi benim için e, böyle şükrettiğim e, bir süreç. E, bir de yalnızdım, ev arkadaşım da yoktu iki haftadır. E, şimdi o geliyor. E, bakalım iki kişi aynı mekanda yaşamak e, ne olacak? E, tabii ki korkular ve e, endişeler e, biriktirmemek e, elde değil, özellikle de sevdiklerinizden uzak uzakta taysanız benim gibi. Ailem, dostlarım, can dostlarım, tüm sevdiklerim memlekette ve yanlarında olamamak çok zor, gurbetçi olmak biraz garip bu durumda ama herkes için en iyisini diliyorum ve bu yayılmaya devam edecek ve yani sakın e, felaket telalıcısı gibi telalı gibi konuştuğumu düşünmeyin ama yayılacak bu hastalık. Hepimiz çoğu hasta olacağız. Önemli olan e, bunu en kolay en güzel şekilde atlatmak. İşte kendimize dikkat etmek, fiziksel olarak e, formumuzu korumaya çalışmak, gerekirse e, takviyelerle e, immün sistemimizi kuvvetlendirmeye çalışmak. Ve bence en önemlisi, her şeyden önemlisi frekansımızı yüksek tutmak. Hala neşe ve sevgi enerjisinde kalmaya çalışmak ne olursa olsun. E, çünkü endişe ve korkular e, bizi her zaman hayatta bloke eden şeyler. Ve e, e, bunun bir çaresi yok. En büyük blokajı siz kendinize yarattıktan sonra. E, sanırım... E, Benden kelamım bu kadar olacak. Herkese şifa dolu, evlerinde kaldıkları sağlıklı güzel günler diliyorum. Umarım bu hepimiz için, bütün dünya için bir şifa enerjisi olur. Teşekkürler. Berlin'den can dışın deneyimlerini dinledik, haber aldık. Ee, teşekkürler Candaş. Ve programımızın da sonuna geldik. Ee, önümüzdeki programlarda da dansçılara bağlanmaya devam ediyor olacağız. Ee, onların yaşadıkları şehirlerden, e, farklı mahallelerden, Türkiye'den de elbette. Ee, 15 gün sonra e, programımız o zamana kadar e, evinizde hareketle kalın. Akayaklarda Açık dergi. Açık dergi. Açık radyodasınız ve açık dergi programını dinliyorsunuz. Çıplak ayaklarla dans buradaydı. Duygu Güngör ve Mihran Tomas'ın hazırlayıp sundukları programda bu akşamdan itibaren Koronavirüs salgını boyunca dansçıların karantina süreçlerine odaklanacağız. Yurt dışından 3 sanatçı ile Ömer Ongun, Gökçe Oğultekin ve Candaş başlar konuştuğumuz bu ilk bölümde Geriye kalan. Bu arada bu söyleşlerin montajını yapan çok sevgili Ahmet Kenan Bilgiç'e de ayrıca Teşekkür ederek bitirelim bu anonsu. Kapıyoruz bu akşamlık yayınımızı açık. Dergi Yeni saat 6 ile 8 arası tekrar karşınızda olacak. İlk sen mavi Tuna ben. Teknik masalarda Serhatin Çolak, Ömer Şahin ve Faya Kabil bulunmaktaydım. Hoşçakalın. Günün Sözü Kriz zamanlarında toplumsal varlıklar olduğumuzu yeniden keşfediyoruz. Yazar ve aktivist George Monbio, Covid-19'un dünya çapında toplumsallığı harekete geçirdiğini, Virüsün hepimizi sevecen komşular hale getirdiğini gösteren sayısız örnek veriyor. Guardian